1493 numaralı konu, Enes bin Malik, Ebu Musa ve İbni Ömer'in zikre istekte olmaları, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Ebu Musa ile yolculuk yapıyorduk, bir yerde konakladığımızda ora halkının çok güzel konuşmakta olan birinin etrafına toplanmış olduğunu gördük, Ebu Musa bana dönerek, ey Enes, bunlara ne oluyor böyle, dünyaları için neredeyse dilleriyle insanların derilerini parçalayacaklar. Haydi gel biz de Rabbimizi zikredelim, dedi.